Bilallah min ash-shaytan ar-rajim. Bismillahi al-Rahman al-Rahim. Al-hamdulillah alemin Ve salat ve salam. Allah'a rabbimiz. Allah'a rabbimiz. Allah'a rabbimiz. Allah'a rabbimiz. Allah'a rabbimiz. Allah'a rabbimiz. Allah'a rabbimiz. Allah'a rabbimiz. Peygamber aleyhissalatü vesselam cuma günü imam hutbe okurken dizleri dikip elleri öne bağlayarak oturmayı yasaklamıştır. Hutbe okunurken dizlerini dikip oturmanın mekruh olduğunu görüyoruz. Arabistan gibi erkeklerin de entari giydiği sıcak iklim bölgelerinde dizleri yukarı dikince avret yerlerinin açılma ihtimali vardır. Bu ise cami ve cemaat edebine uymayan çirkin bir durumdur. Ayrıca bu trip oturuşlar insanın uyuklamasına sebep olur ve hutbeyi dikkatle edinleme engeller. Bu yüzden imam hutbe okurken namazdaki oturuş gibi oturarak veya diz çökerek uyanık bir kalple kemal edep ve ciddiyetle hutbeyi dinlemek gerekir. Bir diğer hadiste Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hanımı Ümmü Seleme radiyallahu anh Peygamber Aleyhisselam şöyle rivayet edilmiştir. Kimin kesecek kurbanı varsa Zilhicce ayının hilalinin görülmesinden itibaren Zilhicce'nin 10. günü yani kurban bayramında kurbanını kesinceye kadar saçını ve tırnağını kesmesin. Böylece o günlerde ihramda oldukları için kurbanların kesinceye kadar Tıraş olmayan ve saçlarını kısaltmayan hacılara eşlik ederek onlarla aynı ortamı paylaşmış ve Müslümanlar arasındaki inanç birliğini evrensel boyutta davranış birliği şeklinde ortaya koymuş olsunlar. Kurban kesemeyecek olanlara gelince onların bayramdan önce saç tıraşı olmalarında ve tırnaklarını kesmelerinde bir sakınca yoktur. Bir diğer bap konuyla ilgili. Abdullah bin Ömer radiyallahu Peygamber aleyhissalatü vesselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Allah sizin İslam öncesinde olduğu gibi babalarınızın adıyla yemin etmenizi yasaklamıştır. Yemin etmek isteyen Allah'ın adıyla yemin etsin ya da hiç yemin etmeyip sussun. Abdurrahman bin Semura radıyallahu anh'tan peygamber aleyhisselamın şöyle buyurdu rivayet edilmiştir. Cahiliye döneminden kalma adet ve alışkanlıklarınızı artık terk edin. Putlar ve atalarınız üzerine yemin etmeyin. Böyle bir yemin insanı şirke düşürebilecek büyük bir günahtır. Bu tür yeminlerin hiçbir hukuki geçerliliği de yoktur. Büreyde radiyallahu anh'tan peygamber aleyhisselamı şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Emanete yani Allah'ın farz kıldığı namaz, oruç, haç, zekat gibi ibadetlere yemin eden bizim yolumuzu izleyen bilinçli ve faziletli müminlerden değildir. Böyle bir yeminin geçerliliği de yoktur. Yine Büreyde radiyallahu anh'tan peygamber aleyhisselamı şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Kim yalan söylüyorsam İslam'dan uzak olayım diye yemin edersem eğer bu sözünde yalancı ise söylediği gibi İslam'dan çıkmış demektir. Yok eğer sözünde doğruysa İslam'dan çıkmış olmasa bile bu çirkin sözü yüzünden dinden epey uzaklaşır ve imanı büyük bir yara alıp ruhunda ciddi bir hasar meydana gelmeden yani sağlam ve sıhhatli bir halde İslam'a dönemez. Abdullah bin Ömer radıyallahu anhuma Kabe hakkı için diye yemin eden bir adamı işitmişti. Bunun üzerine o adama şöyle dedi. Allah'tan başkasının adına yemin etme. Çünkü ben peygamber aleyhisselam şöyle buyururken işittim. Allah'tan başkası adına yemin eden kimse eğer adına yemin ettiği varlıkları tazime layık yüce varlıklar olarak görüyorsa küfre veya şirke düşmüş olur şayet böyle bir inanç taşımadan onlar adına yemin ediyorsa küfre girmese bile Allah'tan başkası adına yemin etme yasağını çiğnediği için günahkar olur bunun için Kabe, Kur'an, Musaf Peygamber, Arş, Kürsi bile olsa Allah'tan başka hiçbir varlığın adıyla yemin edilmemelidir Kur'an'da geceye, gündüze, asla kıyamet gününe vesaire yapılan yeminler insanlar arasında yapılan yeminler gibi ahit verme ve ant içme manası taşımayıp bu varlıklara dikkat çekerek onların önemini belirten ve onlar üzerinde düşünmeye sevk eden yeminlerdir. Abdullah bin Mes'ud radyallahu anh'tan Peygamber aleyhisselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Bir Müslümanın malını elinden almak için yalan yere yemin eden kimse, Mahşer gün Allah'ın gazabına uğramış bir halde onun huzuruna çıkar. Sonra peygamber aleyhisselam Allah'ın kitabından bu sözünün delili olan şu ayeti okudu. Allah'a ve ahiret gününe Allah'a verdikleri sözü ve yeminlerini ahiret nimetlerine göre pek küçük bir kazanç olan servet, makam, şöhret gibi dünyalık çıkarlarla değiştirenler var ya. Onlar için ahiret nimetlerinden bir pay yoktur. Allah mahşer günü onlarla rahmet lisanıyla konuşmayacak. Onların yüzlerine rahmet nazarıyla bakmayacak ve onları günahlarından arındırmayacaktır. İşte onlara can yakıcı bir azap vardır. Ebu Umame İyas bin Saalebe el Harisi radıyallahu anh'tan Peygamber Aleyhissalatu Vesselam Efendimizin her kim yalandan yemin ederek Bir insanın özellikle de bir Müslümanın Hakkını elinden alırsa Allah ona cehennemi vacip cenneti de haram kılar buyurdu Bir adam o aldığı şey küçük ve değersiz bir şey olsa da mı Ya Resulallah diye sordu Peygamberimiz Evet Haksızlık edip aldığı şey misvak ağacından bir çubuk bile olsa böyledir buyurdu. Abdullah bin Amr bin el As radiyallahu anhuma'dan Peygamber Aleyhisselam şöyle buyurdu rivayet edilmiştir. Büyük günahlar içinde en tehlikeli olanlar Allah'a ortak koşmak, anne babaya karşı gelmek, haksız yere adam öldürmek ve yalan yere yemin etmektir. Buhari'de yer alan bir diğer yer rivayet şöyledir. Bir bedevi peygamber aleyhisselama gelerek ya Resulallah büyük günahlar nelerdir diye sordu. Peygamberimiz Allah'a ortak koşmak buyurdu. Bedevi daha sonra hangisidir dedi. Resulullah aleyhisselam yemin gamus yani insanı günaha batıran yemin buyurdu. Ben yemin gamus nedir diye sorunca peygamberimiz. Bir Müslümanın malından bir şeyler almak için yalan yere yapılan yemindir buyurdu. Abdurrahman bin Semura radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber aleyhisselam ona şöyle demiştir. Herhangi bir konuda yemin eder de daha sonra yemininin aksi daha hayırlı görürsen daha sonra yemininin aksini daha hayırlı görürsen Derhal yemininden vazgeçerek hayırlı olanı yap ve yemini bozduğun için on fakiri doyurmak, giydirmek veya bir köle azat etmek suretiyle yemin kefareti öde. Yemin kefaretine gücün yetmiyorsa üç gün peş peşe oruç tut buna da güç yetmiyorsa tövbe-i istiğfar et. Ebu Hureyre radiyallahu anh'tan peygamber aleyhisselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Her kim bir konuda yemin ettikten sonra onun aksini daha hayırlı görürse yeminin kefaretini versin ve hayırlı olanı yapsın. Örneğin birine yardım etmek, alacağını bağışlamak, hasta ziyaretinde bulunmak, sahip olduğu bir alet veya aracı ihtiyacı olan birine emanet vermek, birinin yuva kurmasına yahut iş sahibi olmasına aracılık etmek gibi herhangi bir hayrı yapmayacağına dair yemin etmemeli. Kazara etmişse bile ne yapayım yeminliyim yeminimden dönersem günahkar olurum dememeli. Derhal kefaretini verip yeminini bozmalı ve hayırlı olanı yapmalıdır. Ebu Musa radıyallahu anh'tan Peygamber Aleyhisselam şöyle buyurdu rivayet edilmiştir. Vallahi ben Allah'ın izniyle ne zaman bir konuda yemin eder de sonra aksinin daha hayırlı olduğunu görürsem mutlaka yeminimin kefaretini verir ve daha hayırlı olanı yaparım. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan Peygamber aleyhisselam şöyle buyurdu rivayet edilmiştir. Sizden birinizin ailesi aleyhinde yapmış olduğu yeminini ısrarla sürdürmesi onu Allah katında yeminini bozup Allah'ın meşru kıldığı kefareti vermesinden daha günahkar kılar. O halde bir insan, ailesi, hanımı, çoluk çocuğu, ana babası, arkadaşlar veya yakın çevresinden herhangi bir aleyhinde onu zarara uğratacak şekilde yemin etmemeli, kazara böyle bir yemin etmişse derhal yeminini bozup keffaret vermelidir. Rabbimiz Maide Suresi ayet 89'da buyuruyor Allah sizi yemin kastı olmaksızın ağzınızdan kaçıveren ya da doğru olduğuna inanarak ettiğiniz fakat daha sonra gerçeğe aykırı olduğu anlaşılan yeminlerinizdeki yanılgıdan dolayı sorumlu tutmaz sizi ancak kasıtlı olarak yaptığınız yeminlerden sorumlu tutacaktır böyle bilerek yemin ettikten sonra onu yerine getirmemenin daha hayırlı olduğunu görüyorsanız yemininizi bozmalısınız ancak bu veya başka bir sebeple yemininizi bozacak olursanız onun cezasını ödemelisiniz ki buna yemin kefareti denir yemin kefareti şudur kalite miktar ve öğün sayısı olarak kendi ailenizi yedirdiğinizin orta derecesinden on fakire bir gün boyunca doyurmak veya onları altlı üstü takım halinde giydirmek ya da bir köleyi özgürlüğüne kavuşturmaktır. Bu üçünden birini seçmekte serbestsiniz. Fakat bunlardan hiçbirini bulamayan üç gün arka arkaya oruç tutmalıdır. Oruç tutacak gücü de yoksa yalnızca tövbe istiğfar etmekle yetinir. İşte yemin ettiğiniz ve onu bozduğunuz zaman yemininizin keffareti budur. Eğer yeminin bozulmasından dolayı başkaları da zarar görmüş olursa bu da ayrıca telafi edilmelidir. Bir de nasıl olsa kefaretini öder kurtulurum diyerek iyi düşünmeden olur olmaz yeminler etmeyin. Ettiğiniz zaman da şayet bir günaha sebep olmayacaksa gücünüz yettiğince ona bağlı kalın. Kısacası yeminlerinizi koruyun işte Allah size ayetlerini böyle açıkça bildiriyor ki şükredesiniz. Ayşe radiyallahu anhe şöyle dedi Allah sizi yeminlerinizdeki yanılgıdan yani kasıtsız olarak ağzınızdan çıkıveren yeminlerinizden dolayı sorumlu tutmaz. Maide 89. ayeti bir kimsenin yemin kastı olmaksızın ağız alışkanlığıyla söylediği yok vallahi, he vallahi gibi sözler hakkında nazil oldu demiştir. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Alışveriş anında yapılan doğru yemin malın satışını arttırsa da kazancın bereketini giderir. O halde doğru bile olsa alışveriş esnasında yemin etmeyin Allah'ın yüce adını ticaret ve maddi kazanç malzemesi haline getirmeyin. Ebu Katade radıyallahu anh'tan peygamber aleyhisselam şöyle buyurdu rivayet edilmiştir. Alışverişte çok yemin etmekten sakının. Çünkü yemin ilk anda mala sürüm kazandırsa da daha sonra onu bereketten mahrum bırakarak mahveder. Ayrıca ticaretten kazanacağı sevabı da azaltır veya yok eder. Cabir bin Abdullah radiyallahu anh'tan Peygamber aleyhisselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. İnsanlardan dünyalık bir şey isterken Allah rızası için Allah aşkına veya Allah'ın kerim olan adı hürmetine gibi sözlerle istemeyin. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın mukaddes ismi şerifi kendisiyle dünyalık bir mal, bir meta istenilmeyecek kadar yücedir. Allah rızası için bir veçhille ancak cennet ve benzeri ulvi şeyler istenebilir ki bu da yalnızca Allah'tan istenir. Nisa suresi ayet 1'de Rabbimiz buyuruyor Ey insanlar Allah aşkına Allah'a yemin olsun Allah şahittir ki diyerek Kendisi adına yeminler edip birbirinizden dileklerde bulunduğunuz Allah'a karşı gelmekten sakının Ve aranızdaki akrabalık bağlarını koparmamaya büyük özen gösterin Abdullah bin Ömer radiyallahu anhuma'dan Peygamber aleyhisselam şöyle buyurdu rivayet edilmiştir her kim Allah'ın adını anarak size sığınırsa sığınma talebini kabul ederek onu koruyun. Siz insanlardan Allah rızası için diyerek bir şey istemeyin. Fakat Allah için sizden bir mal veya yardım isteyene samimi olduğuna kanaat getirirseniz istediğini verin. Sizi düğün, nişan, sünnet gibi önemli bir törene davet edenin davetine gidin. Size iyilik yapana siz de iyilikle karşılık verin. Eğer iyiliğine karşılık ona verecek bir şey bulamazsanız, karşılığını verdiğinize kanaat getirinceye kadar kendisine dua edin. Evet 320. bab Devlet yöneticilerine şeyhin şah demenin haram oluşu Ebu Hureyre radiyallahu anh'tan Peygamber Aleyhisselam'ın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Allah katında en kötü isim Malikul Emlak Krallar Kralı, Padişahlar Padişahı adını alan kimsenin ismidir. 321. Bab Fasıklara Hürmet Gösterme Yasağı Möreyde Radiyallahu Anh'tan Peygamber Aleyhisselam'ın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Münafık olan birine efendi demeyin söz ve davranışlarıyla 200'de olduğunu belli eden veya açıkça büyük günah işleyen birine her ne sebeple olursa olsun beyefendi, efendim, sayın, hazretleri gibi taltif edici sözlerle hitap etmeyin. Eğer onu efendi sayacak olursanız bütün değer yargılarını alt üst etmiş böylece Rabbinizi gazaplandırmış olursunuz. 322. Bab, sıtma ve diğer hastalıklara sövmenin mekruh oluşu. Cabir bin Abdullah radiyallahu anh anlatıyor. Peygamber aleyhisselam ümmü sahib ve ümmü müseyib adındaki bir hanım sahabinin yanına geldi ve ey ümmü sahib niye titriyorsun neyin var diye sordu. Ümmü sahib sıtmaya yakalandım. Allah belasını versin dedi. Bunun üzerine peygamberimiz sakın sıtmaya veya herhangi bir hastalığa sövme. Şifaya kavuşmak için bütün meşru tedbirlere başvurarak üzerine düşeni yap fakat Hastalıklara lanet etme çünkü körük nasıl demirin kir ve pasını gideriyorsa o hastalıklar da olun hata ve günahlarını öylece yok eder buyurdu. 323. Bab Rüzgara söğmenin yasaklanması ve rüzgar estiğinde nasıl dua edileceği ile ilgili. Ubey bin Kab radiyallahu anh'tan peygamber aleyhisselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Sizi rahatsız edip zarara uğratsa bile rüzgara sönmeyin. Eğer onda hoşunuza gitmeyen bir şey görürseniz şöyle dua edin. Allah'ım senden bu rüzgarın hayrını, içinde barındırdığı güzelliklerinin hayrını ve ona emredilen şeylerin hayrını dileriz. Bu rüzgarın şerrinden, içinde barındığı kötülüklerin şerrinden ve ona emredilen şeylerin şerrinden de sana sığınırız. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan. Peygamber Aleyhisselam şöyle buyurdu rivayet edilmiştir. Rüzgar Allah'ın görevlendirdiği taşıyıcılardandır. Bazen rahmet, bazen azap getirir. Fakat her iki durumda da Allah'ın emri yerine getirerek hayra hizmet etmiş olur. O halde rüzgarı gördüğünüz zaman ona sövmeyin. Onun hayrını isteyin, şerrinden de Allah'a sığının. Ayşe radıyallahu anha'den rivayet edildiğine göre Peygamber Aleyhisselam rüzgar şiddetli estiği zaman şöyle dua ederdi. Allah'ım senden bu rüzgarın hayrını ve içinde barındırdığı güzelliklerin hayrını ve onunla gönderilen şeylerin hayrını dilerim. Bu rüzgarın şerrinden, içinde barındırdığı kötülüklerin şerrinden ve onunla gönderilen şeylerin şerrinden yine sana sığınırım. Evet sayıdeğer dinleyenler bir programın daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir sonraki programda görüşmek üzere inşallah. Selamü aleyküm ve Rahmetullah.